1739 numaralı konu, Hazreti Ömer'in Müslümanlara, bir hutbe irat ederek Allah'ın üzerlerindeki nimetlerini hatırlatması ve onları bu nimetlerin şükrünü eda etmeye teşvik buyurması, Hazreti Ömer bir keresinde şöyle bir hutbe irat etmiştir. Ey insanlar, şunu biliniz ki Allah Teala size şükrü vacip kılmıştır. Sizin herhangi bir isteğiniz olmadığı halde dünyada ve ahirette vermiş olduğu şeyler karşılığında sizlerden kendisine ibadet sözü almıştır, o sizleri kendisine ibadet etmeniz için yaratmıştır, bunun yerine en zayıf ve en kıymetsiz bir mahluk olarak da yaratabilirdi, o bütün mahlukatı sizin için, sizi de sadece kendi zatı için halketmiştir, görmüyor musunuz ki Allah göklerde ve yerde olanların tamamını siz, in istifadeniz, ey musahhar kılmıştır nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan etmiştir. Hal böyle iken insanlardan bir kısmı vardır ki hiçbir bilgisi olmadan, hiçbir rehber bulunmadan ve bir aydınlatıcı kitap olmadan Allah katında cedelleşir durur. Lokman, 31 Suresi 20, Allah Teala binmeniz için karada ve denizde binekler yaratmıştır. Şükredesiniz diye size güzel ve temiz rızıklar, göz ve kulaklar vermiştir. Üzerinizdeki nimetlerin bazıları Allah Teala'nın tüm insanlara bahşetmiş olduğu nimetlerdir. Bazıları da vardır ki bunlar sadece biz Müslümanlara verilmiştir. Bunların özelleri de genelleri de sizin devletinize, zamanınıza ve neslinize mahsustur. Eğer size verilen bu nimetlerden birisi dünyadaki tüm insanlar arasında paylaştırılmış olsaydı şükrünü edada aciz kalır ve bunun ağırlığı altında ezilirlerdi, ancak Allah'a ve Rasulüne iman edenler müstesnadır. Çünkü Allah Teala onlara yardım edecektir. Siz yeryüzüne halife kılındınız ve tüm yeryüzü sakinlerine hakim olacaksınız. Allah dininize yardım edecektir. Şu anda dininize muhalif iki millet vardır. Bunlardan birisi İslam'a ve Müslümanlara köle olmuştur. Sizlere cizye vermektedir. Meşakkat ve zorlukları onlar çekmekte ve sizi alım terleriyle ve ellerinin kazançlarıyla beslemektedirler, diğeri ise korku içerisinde gece gündüz Allah'ın başlarına getireceği şeyleri ve azabı beklemektedirler, Allah onların kalbini korku ile doldurmuştur, öyle ki sığınacak bir kale bulamamaktadırlar, kendilerini kılıçlarınızdan kurtarmak için kaçabilecekleri bir yer yoktur, Allah'ın orduları, Müslümanlar onları baskı altına almıştır. Bol rızıklar ve adeta kaynayan mal ve ganimetler içerisinde, peş peşe gelen orduların yardımıyla Müslümanlar her gün biraz daha ilerliyor ve yeni yeni yerler fethediliyor, İslam'ın başlangıcından bu yana elde etmiş olduğunuz nimetler bugüne kadar hiçbir millete nasip olmamıştır, şükredenlerin şükrü, zikredenlerin zikri ve kendilerini ibadete vermiş olanların ibadetleri bu nimeti karşılayamaz, bunun şükrü ancak sınırı olmayan Allah'ın yardımı, rahmet ve lütfuyla mümkün olabilir, kendisinden başka ilah olmayan Allah Teala'dan bize hakkıyla amel etmeyi ve rızasını kazanmak yolunda adeta birbirimizle yarışmayı nasip etmesini dileriz. Ey Allah'ın kulları, Allah Teala'nın sizi imtihan etmekte olduğunu hatırınızdan çıkarmayınız, üzerinizdeki nimetini tamamlaması için teker teker, ikişer ikişer, her nerede bulunursanız onu anınız ve kendisine şükrediniz. Allah Teala Musa aleyhisselama şöyle buyurmuştur, kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın isyan edenlere tattırdığı felaket günlerini hatırlat, İbrahim, 14 suresi 5, Hazreti Peygamber'e de, hatırlayın o zamanı ki, sizler, Mekke'de iken sayıca, azdınız, yeryüzünde eziliyordunuz, insanların sizi kapıp, esir almasından, korkuyordunuz, fakat Allah sizi, Medine'de, barındırıp, Bedir Harbi'nde gönderdiği meleklerin, yardımıyla destekledi, sizi güzel şeylerden, ganimetlerden, rızıklandırdı ki, nimetlerine, şükredesiniz, Enfal, 8 suresi 26, buyurmuştur. Eğer zayıf ve dünya malından mahrum olduğunuz zaman Allah'a iman edip, dinini tanıyarak ölümden sonraki hayır ve mükafatları ümit etseydiniz bu sizin için öyle olurdu. Fakat siz insanlar arasında geçimi en dar, cehaleti ise en fazla olan kimseler oldunuz.